Isaac Asimov Issız Gezegendeki Ev Seslendiren Akın Altan Clarence Rimbrough'un ıssız bir gezegendeki tek bir evde yaşamaya yeryüzündeki diğer trilyonlarca insan gibi hiçbir itirazı yoktu. Biri çıkıp da olası bir takım itirazları bulunup bulunmadığına dair kendisini sorguya çekecek olsa kuşkusuz adamın suratına boş boş bakardı. Evi Yeryüzünde bulunabilecek doğru dürüst bir evden hem çok daha geniş hem de çok daha moderndi. Havasını ve suyunu bağımsızca kendisi sağlıyordu. Dondurucu odalarında bol yiyecek bulunmaktaydı. Üzerine bir kuvvet ile yerleştirildiği yaşamsız gezegenden tecrit edilmişti. Ama odaları iki dönümlük bir çiftliğin, tabii ki camlarla örtülmüştü çiftlik, üzerine inşa edilmişti. Gezegenin besleyici güneş ışığı altında insanın zevkini okşayan çiçeklerle sağlığa yararlı sebzeler yetişiyordu. Birkaç tavuk bile vardı. Bütün bunlar öğleden sonraları Bayan Rimbron'un oyalanmasını, iki küçük Rimbron'un da evde sıkıldıkları zaman oyun oynamalarını sağlıyordu. Dahası yeryüzüne gitmeyi, insanlarla birlikte olmayı, açık havada dolaşıp serin sularda yüzmeyi arzu ettiğiniz zaman evin ön kapısından dışarı çıkmak yeterliydi. Öyleyse sorun neydi? Ayrıca, düşünün ki, Rimbro'nun evinin bulunduğu yaşamsız gezegende, ara sıra esen rüzgarlarla yağan yağmurların tek düze sesleri dışında tam bir sessizlik hüküm sürmekteydi. İnsan burada mutlak özgürlüğü ve 200 milyon mil bir gezegene tek başına sahip olma duygusunu derinden hissediyordu. Clarence Rimbro bütün bunları kendine özgü serin kanlı tavrıyla takdir ediyordu. Hesap uzmanıydı kendisi. En gelişmiş bilgisayarları kullanmakta ustaydı. Tavırlarında ve giyiminde titizdi. İnce ve bakımlı bıyıklarının altından gülümsediği pek görülmezdi. Değerinin bilincindeydi. Arabasıyla işinden evine dönerken geçici oturma yeri olan yeryüzü bölgesinden geçerdi. Ama şöyle bir durup bakmazdı bile. Aslında gerek iş gerekse zihinsel bozukluklar nedeniyle yeryüzünde yaşamak zorunda olan kişiler vardı. Onlar için ne kötü bir durumdu bu. Her şeyin ötesinde yeryüzü toprağı. Bir trilyon insan için gerekli mineralleri ve gıdayı sağlamak zorundaydı. 50 yıl içinde nüfus 2 trilyon olacaktı. Uzay ise herkesçe aranılan bir yerdi. Yeryüzündeki evler uzaydaki evlerden daha büyük olamazdı. Buradaki evlerde yaşayan kişiler kendilerini bu gerçeğe alıştırmak zorundaydılar. Evine gelmek bile başlı başına bir mutluluktu Clarence Rimbrough için. Kendisine tahsis edilmiş olan ışınlama kulübesine girerdi. Bütün kulübeler gibi bodur bir sütuna benzerdi bu. Kulübeyi kullanmak için bekleyen başkaları da bulunurdu. Hattın başına varıncaya kadar elbette daha da kalabalıklaşırdı kulübenin bulunduğu yer. Sohbeti bol olurdu buranın. Gezegeniniz nasıl efendim? Ya sizinki? Her zaman yapılan küçük konuşmalardı bunlar. Kimi zaman işlerinden birinin başı dertte olurdu. Ya makinede bir hasar olur ya da iklim değişiklikleri dolayısıyla gezegendeki koşullar ciddi bir şekilde kötülerdi. Hoş, böyle şeyler pek sık görülmezdi ya. Ne var ki bu şekilde vakit geçirirlerdi. Sonunda Rimbrough hattın başına varırdı. Anahtarını deliye sokar, gerekli düğmelere basar, yeni bir olasılık modeline ışınlanırdı. Kendi kişisel olasılık modeline. Evlenip de üretici bir vatandaş durumuna geldiği zaman kendisine tahsis edilen olasılık modeline. Daha önce hiçbir yaşamın var olmadığı bir olasılık modeline. Ve bu yaşamsız gezegene ışınlandığı zaman evine adım atmış olurdu. Hepsi buydu işte. Bir başka olasılıkta bulunmayı hiç düşünmemişti. Neden düşünsündü? Sonsuz sayıda olası dünya bulunmaktaydı. Her biri kendi konumunda, kendi olasılık modelindeydi. Hesaplamalara göre, yeryüzü gibi bir gezegende yaşamın gelişmesi olasılığı yüzde elli olduğundan, olası dünyalardan yarısında yaşam varken, bu dünyaların sayısı da sonsuzdu. Çünkü sonsuzun yansısı yine sonsuz ederdi. Diğer yarısında, bunların sayısı da sonsuzdu. Yoktu. 300 milyar dünya üzerinde 300 milyar aile yaşamaktaydı. Hepsi de kendi güzel evlerinde, bu olasılıktaki güneşlerinden enerji alarak huzur içinde yaşıyorlardı. Bu şekilde dolan dünyaların sayısı her geçen gün bir milyon artıyordu. Bir gün Limro evine döndüğünde Sandra, karısı, garip bir gürültü var, dedi. Kaşları çatılan Limro yaklaşarak karısına baktı. Ellerindeki titreme ve dudaklarındaki solgunluk dışında karısı normal görünüyordu. Paltosunu sabırsızca bekleyen hizmetçi robota doğru tutan Rimbrough, ''Gürültü mü? Ne gürültüsü?'' diye sordu. ''Ben hiçbir şey duymuyorum.'' ''Şimdi kesildi.'' dedi Sandra. ''Aslında derinden gelen bir çekiç vuruşu ya da gümbürtü gibi bir şeydi. Bir süre duyuluyor, sonra kesiliyor. Sonra tekrar duyulup kesiliyor ve böyle sürüp gidiyor. Hiç böyle şey duymadım.'' Rimbrough paltosunu verdi. Ama bu olanaksız bir şey. Duydum diyorum sana. Makineyi gözden geçireyim diye mırıldandı Rimbrough. Bir yeri bozulmuş olabilir. Uzman gözlerinin görebildiği hiçbir bozukluk yoktu. Omuzlarını silkerek yemeğini yemeye gitti. Etraflarında dönüp dolaşarak ev işlerini gören robotların seslerini dinledi. Özellikle bulaşık yıkayanını. Sonra dudaklarını büzerek belki hizmetçi robotlardan biri bozulmuştur dedi. Gidip bir bakayım. Öyle bir ses değildi Clarence. Bu sorun üzerine daha fazla kafa yormadan yatmaya gitti Rimbro. Ama karısının omuzlarını sarsmasıyla uyandı. Eli otomatik olarak duyarlı aydınlatan düğmeye gitti. Ne oluyor? Saat kaç? Sandra başını salladı. Dinle. Ulu tanrım, diye düşündü Rimbro. Gerçekten bir gürültü vardı. Belirgin bir çekiç sesi. Bir başlıyor, bir kesiliyordu. Deprem mi? diye fısıldadı Rimbro. Depremler de olurdu kuşkusuz. Ama bunun için başlangıçta bozuk arazilerden uzakta yerleşmeye dikkat ederlerdi. Sabahtan akşama kadar deprem mi oluyor yani? diye sordu Sandra öfkeyle. Sanırım başka bir şey. Sanırım gezegende birileri var. Gezegenimizde bizden başka kişiler var. Rimbro en mantıklı şeyi yaptı. Sabah olunca karısını ve çocuklarını kaynanasının evine götürdü. İşinden bir günlük izin aldığı, doğrudan bölgenin mesken bürosuna gitti. Mesken bürosunda çalışan Biliching, kısa boylu, şen şakrak bir adamdı. Atalarının Moğol olmasıyla övünürdü. Olasılık modellerinin insanlığın tüm sorunlarını çözdüğünü düşünürdü. Yine mesken bürosunda çalışmakta olan Alek Mishnovsa, olasılık modellerinin insanlığın umutsuzca içine düştüğü bir bataklık olduğuna inanırdı. Arkeoloji konusunda uzmandı. Çeşitli antik konuları incelemişti ve kafası hala bu konularla doluydu. Gürkaşlarına karşın duyarlı bir kişi gibi görünürdü. Şimdiye dek hiç kimseye söylemeye cesaret edemediği düşünceleri, onu arkeolojiden uzaklaştırıp mesken konusuna sürüklemişti. ''Maltus'un canı cehenneme!'' demeye bayılırdı Çink. Adeta bir slogan haline gelmişti bu söz. ''Maltus'un canı cehenneme! Artık aşırı nüfus artışı diye bir sorunumuz olamaz. Ne kadar çoğalırsak çoğalalım... Homo sapiens'in sayısı sınırlı kalıyor. Boş dünyaların sayısı ise sınırsız. Ayrıca bir gezegene tek bir ev yerleştirmek zorunda değiliz. Yüz tane, bin tane, milyon tane yerleştirebiliriz. Bir sürü yer var ve her olasılık güneşinden de bol bol enerji geliyor. Her gezegene birden fazla ev yerleştirmek mi? diyerek suratını ekşittin Mishnov. Çink onun ne demek istediğini gayet iyi biliyordu. Olasılık modelleri ilk kez kullanılmaya başlandığı zaman, bir gezegene tek başına sahip olmanın ilk yerleşenler için son derece büyük bir çekiciliği vardı. Herkesin içindeki soyluluk ve despotluk duygularını alevlendiriyordu bu durum. Cengiz Han'ın imparatorluğundan daha büyük topraklara sahip olan zavallı bir adam başka ne yapabilirdi? Şimdi, bir gezegene birkaç ev yerleştirmeye kalkışmak herkesi öfkelendirecekti. Çink, omuzlarını silkerek, ''Pekala'' dedi. İnsanları psikolojik olarak hazırlamak gerekecek buna. Öyleyse sorun ne? Çalışmayı başlatmak için ilk kez bunu yapacağız. Ya yiyecek işi? diye sordu Mişnov. Biliyorsun diğer olasılık modellerine bitki yetiştirmek için ilaçlı sular yerleştiriyoruz. Mecbur kalsaydık topraklarını da işleyebilirdik. Uzay giysileri giyip oksijen taşıyarak. Bitkiler büyüyünceye kadar. Oksijenin etkinliğini korumak için karbondioksiti azaltabiliriz. Daha sonra bu işi bitkiler halleder. Bir milyon yıl sonra. Mişnov, senin derdin eski devirlere ait çok fazla tarih kitabı okumandan kaynaklanıyor. Tam bir muhalipsin sen, dedi Ching. Ama Ching, sözleriyle arkadaşını daha fazla rahatsız edemeyecek kadar iyi huylu olduğundan kitaplarını okumaya ve kaygılanmaya devam etti Mişnov. Bölüm başkanının karşısına çıkacak cesareti toplayıp da, kendisini rahatsız eden şeyi dobra dobra söyleyebileceği günü kıvranarak bekliyordu. Ama şimdi, Bike Clarence Rimbro adında biri ter ve öfke içinde karşılarına dikilip, büronun bu kısmına ulaşabilmesinin en değerli iki gününe mal olduğunu söylüyordu. Gezegenimde birileri var ve buna katlanamam, diyerek sözlerini tamamladı Rimbro. Hikayeyi başından sonuna dek izleyen Ching, yatıştırıcı bir yaklaşımda bulunmaya çalıştı. Bu tür gürültüler belki de bir takım doğal olayların sonucudur. Ne biçim doğal olaylar? diye sordu Rimbro. Araştırma yapılmasını istiyorum. Eğer bu doğal bir olaysa nasıl bir şey olduğunu bilmek istiyorum. Ben diyorum ki, gezegende birileri var. Orayı başkalarıyla paylaşmak için kira ödemiyorum ben. Sakin olun Bay Rimbrough. Dünyanızda ne zamandan beri oturuyorsunuz? On buçuk yıldır. Şimdiye dek herhangi bir yaşam belirtisiyle karşılaştınız mı? Şimdi var. A-L sınıfından üretim kaydı bulunan bir vatandaş olarak... Araştırma yapılmasını talep ediyorum. Elbette araştıracağız efendim. Ama her şeyin yolunda olduğu konusunda sizi temin etmek istiyoruz. Olasılık modellerini ne derece titizlikle seçtiğimizi biliyor musunuz? Ben bir hesap uzmanıyım, gayet iyi biliyorum diyerek lafı yapıştırdı Rimbro. Öyleyse bilgisayarlarımızın bizi yanıltmayacağını da biliyorsunuzdur. Daha önce seçilmiş bir olasılığı asla yeniden seçmezler. Asla! Bilgisayarlarımız atmosferinde karbondioksit bulunan, bitkisel ve dolayısıyla hayvansal yaşama sahip olmayan dünyaları seçecek şekilde ayarlanmıştır. Çünkü bitkilerin geliştiği bir dünyada atmosferdeki karbondioksit oksijene dönüşecektir. Anlıyor musunuz? ''Hepsini çok iyi anlıyorum ve buraya da nutuk dinlemeye gelmedim.'' dedi Limbrough. ''Sizden araştırma yapmanızı istiyorum. Başka bir şey değil. Dünyamı...'' Kendi dünyamı başkalarıyla paylaştığımı düşünmek yüz kızartıcı bir şey. Buna katlanmayı kabullenemem. ''Tabii efendim.'' diyerek kekeledi Çink. Mishnov'un alaycı bakışlarından kaçınmaya çalışıyordu. ''Gece olmadan önce dünyanıza geliriz.'' Alete devatı yüklenmiş, ışınlama yerine doğru yola çıkmışlardı. ''Sana bir şey sormak istiyorum.'' dedi Mishnov. ''Neden her seferinde kaygılanmanıza hiç gerek yok efendim.'' diyerek kendini ahmete sokuyorsun. Sen ne dersen de, her zaman kaygılanıyorlar işte. Böyle söylemekle nereye varmak istiyorsun? Bu sözü söylemek zorundayım, dedi Ching sinirli bir halde. Kaygılanmamaları gerek. Üzerinde canlıların bulunduğu bir karbondioksit gezegeni duydun mu hiç? Üstelik Rimbro etrafına söylentiler yayabilecek bir tip. Böylelerini iyi tanırım. Eğer cesaret bulacak olursa, çekip gittikten sonra güneşinin nova haline dönüştüğünü söyleyecektir. Böyle şeyler kimi zaman oluyor, dedi Mişnov. Öyle mi? Bir ev ve bir aile silinip yok oluyor demektir bu. Sen gerçekten bir muhalifsin. Eski zamanlarda, şu senin çok sevdiğin eski zamanlarda, Çin'de ya da başka bir yerde sel baskını olduğu zaman binlerce insan ölürdü. Ve bir ya da iki milyar gibi son derece düşük bir dünya nüfusundan bu kadar insan yok olurdu. Mişnov kekeledi. Rimbro gezegeninde yaşam bulunmadığını nereden biliyorsun? Atmosferi karbondioksitten oluşuyor. Diyelim ki... Ama yararı yoktu. Mishnop istediğini söyleyemedi. Sözünü çevirip zar zor tamamladı. Diyelim ki karbondioksit altında gelişebilen bitkiler ve hayvanlar da vardır. Şimdiye dek böyle bir şey gözlemlenmedi. Eğer sonsuz sayıda dünya bulunuyorsa her şey olabilir. Bu sözünü fısıltı halinde tamamladı Mishnop. Her şey olabilir. Dodesilyon bir olasılık bu, diyerek Komuzlarını Silkling ışınlanma noktasına ulaştılar. Arabalarını taşımak için yük ışınlanma mekanizmasını kullandılar ve önce Ching, sonra da Mishnov Rimbron'un olasılık modeline girdiler. Güzel bir ev, dedi Ching. Çok güzel bir model. İnsanın zevkini okşuyor. Bir şey duyuyor musun? diye sordu Mishnov. Hayır. Ching bahçeye yürüdü. Şuraya bak. Diya haykırdı. ''Rodizland kırmızıları.'' Mishnov, camdan yapılmış dama bakarak onu izledi. Güneş, bir trilyon diğer dünyanın güneşlerine benziyordu. Dalgın bir halde, ''Henüz başlayan bitkisel bir yaşam bulunabilirdi.'' dedi. Karbondioksit konsantrasyonu azalmaya başlayabilirdi ve bilgisayar bunu fark edemezdi. Hayvansal yaşamın başlaması için de milyonlarca yıl geçerli. Denizlerden karalara çıkmak içinse milyonlarca yıl daha. İlle de bu yolu izlemek zorunda değildir yaşam. Ching kolunu arkadaşının omzuna koydu. Arpacık kumrusu gibi düşünüyorsun. Bir gün imalarda bulunmaktan vazgeçip seni gerçekten rahatsız eden şeyin ne olduğunu bana açık açık söyleyeceksin. Biz de senin için rahatlatacağız. Mishnov bıkkın bir halde suratını asarak omzunu saran koldan kurtulmaya çalıştı. Ching her zaman tahammül edilemeyecek kadar hoşgörülüydü. Psikoterapi yapmayalım diyerek konuşmaya başladı. Sonra birdenbire susarak fısıltı halinde dinle dedi. Uzaklardan bir yerden bir çekiş sesi geliyordu. Sismografı odanın ortasına yerleştirdiler ve aşağı doğru etki eden bir kuvvet alanı yarattılar. Aletin darbeleri kaydeden ibresini izlediler. Yüzeysel dalgalar dedi Mishnov. Son derece yapay. Yer altından gelmiyor. Öyleyse ne? dedi Ching. Neşesi kaçmış bir halde. Ne olduğunu ortaya çıkarsak iyi ederiz dedi Mishnov. Yüzü korkudan simsiyah kesilmişti. Bir başka noktada daha sismograf kurup darbelerin kaynağını saptayalım. ''Derhal!'' dedi Ching. ''Ben bir sismograf alıp dışarı çıkıyorum. Sen burada kal.'' ''Hayır!'' dedi Mişnov. ''Ben dışarı çıkacağım.'' Dehşet içindeydi Mişnov ama başka seçeneği yoktu. Eğer bu düşündüğü şey ise hazırlıklı olmalıydı. Böylece uyanları saptayabilirdi. Hiçbir şeyden kuşkulanmayan Ching'i dışarı göndermek felaket olurdu. Ching'i uyarmaya çalışmanın bir yararı yoktu. Çünkü kendisine asla inanmazdı. Ama Mishnof, cesur bir kişi olarak yaratılmadığından uzay giysisini giyerken titriyordu. Yerel olarak yaratılan kuvvet alanını yok edip kaçışı kolaylaştırmak için devre kesici anahtarı eliyle yokladı. ''Dışarı çıkmak için özel bir nedenin var mı?'' diye sordu Ching, karşısındakinin ülke hareketlerine bakarak. ''Ben dışarı çıkmayı istiyorum.'' ''Tartışmayalım. Dışarı ben çıkıyorum.'' dedi Mishnof ve ıssız bir dünyanın yaşamsız yüzeyine çıkmak üzere adımını attı. Yaşamsız olduğu sanılan bir dünyaya. Manzara, Mishnuf'a yabancı değildi. Pek çok kez görmüştü. Rüzgar ve yağmurların aşındırdığı çıplak kayalar, sel sularının kenarlarında ufalanmış ve kum haline gelmişti. Küçücük bir dere, yatağındaki kayaları döve döve çağlıyordu. Her şey kahverengi ve griydi. Yeşilden eser yoktu. Hiçbir canlı sesi duyulmuyordu. Güneş hep aynıydı. Gece inince ortaya çıkan takım yıldızlarda da bir değişiklik yoktu. Görünüşe ve mevsime karşın, Ekim ayıydı, bu dünyanın ölü atmosferindeki karbondioksitin sera etkisi dolayısıyla sıcaklık oldukça yüksekti. Mishnov, giysisinin içinden bütün bunları açık seçik görüyordu. Eğer gürültünün merkez üstü yakındaysa, bunu saptamak için sismografı birkaç mil uzağa yerleştirmek yeterli olacaktı. Yok eğer yakında değilse, Bir hava motosikleti getirmek zorunda kalacaklardı. Yine de önce daha az karmaşık olan durumu dikkate almalıydılar. Mishnov yöntemli bir şekilde kayalık bir yamaca tırmanmaya başladı. Bir kez tepeye varınca, istediği noktayı seçebilirdi. Oflaya puflaya ter içinde tepeye vardığı zaman belli bir nokta seçmek zorunda olmadığını gördü. Yüreği öylesine güm güm atıyordu ki, radyonun mikrofonuna söylediği kendi sözlerini zor duyuyordu. ''Hey, ching. Bir inşaat yapılıyor. Ne? Yanıt kulaklarına dehşetli bir bağırtıyla geldi. Bir yanlışlık yoktu. Zemini düzlüyorlardı. Makineler çalışıyordu. Kayalar parçalanıyordu. Mişnof bağırarak, ''Kayaları parçalıyorlar.'' dedi. ''Gürültünün nedeni bu. Ama bu olanaksız.'' diye karşılık verdi Çink. ''Bilgisayar aynı olasılık modelini iki kez seçmez. Olanaksız.'' ''Anlamıyorsam.'' Diye başladı Mişnof. Ama Ching'in düşüncesini değiştirmeye niyeti yoktu. ''Bekle orada Mişnof. Ben de dışarı çıkıyorum.'' ''Hayır olmaz. Olduğun yerde kal.'' diyerek korku içinde bağırdı Mişnof. ''Benimle radyo bağlantını kesme ve işaret verdiğim zaman kanatlarla yeryüzüne kaçmaya hazır ol.'' ''Neden?'' diye sordu Ching. ''Baksana neler olup bitiyor.'' ''Henüz bilmiyorum.'' dedi Mişnof. ''Anlayabilmem için bana fırsat ver.'' Şaşkınlık içinde dişlerinin takırdadığını fark etti. Bilgisayara, olasılık modellerine ve çığ gibi artan nüfusun uzayda yaşamayı zorunlu hale getirmesine ağız dolusu küfürler savuran Mishnov sürünerek tepenin öbür yanına kaydı. Yerinden oynattığı taşlar tuhaf yankılar yaparak aşağılara yuvarlandı. Kendisini karşılamak için bir adam geldi. Gaz geçirmeyen giysisi bir takım ayrıntılar açısından Mishnov'un giysisinden farklıydı ama besbelli ki amaç aynıydı. Ciğerlere oksijen sağlamak. Soluğu kesilerek mikrofona konuştu Mishnov. Hazır ol Ching. Bir adam geliyor! Bağlantıyı koru! Mishnov, yüreğinin daha hızlı çarptığını ama ciğerlerinin daha az görev yaptığını hissetti. İki adam birbirlerine bakıyorlardı. Öbür adam sarışındı. Kemikli yüzündeki şaşkınlık ifadesi yapmacık olamayacak kadar büyüktü. Kaba bir sesle Almanca ''Kimsiniz? Burada ne yapıyorsunuz?'' dedi. Mishnov yıldırım çarpmışa döndü. Arkeolog olmayı umduğu günlerde iki yıl kadar eski Almanca çalışmıştı. Adamın telaffuzunun kendisine öğretildiği gibi olmamasına karşın ne demek istediğini anlamıştı. Kimliğini ve burada ne işi olduğunu soruyordu yabancı. Mishnov aptalca Almanca, Almanca biliyor musunuz diye kekeledi. Sonra da Çing'in neler olup bittiğini soran kulak tırmalayıcı sesine yanıt verdi. Almanca konuşan adam Mishnov'a herhangi bir yanıt vermiyor, sürekli olarak Almanca, ''Kimsiniz?'' diye tekrarlıyordu. Sonra sabırsızca, Almanca, ''Aptalca şakalar yapmanın sırası değil şimdi.'' diye ekledi. Mishnova da şaka yapıyormuş gibi gelmiyordu. Özellikle aptalca bir şaka ama konuşmasını sürdürdü. Almanca, ''Gezegence biliyor musunuz?'' Standart gezegenler dilinin Almancasını bilmiyordu Mishnov. Bu yüzden tahmin etmesi gerekiyordu. ''Çok geç.'' diye düşündü. Bunu basit bir şekilde gezegence olarak söylemeliydi. Karşısındaki adam gözlerini aça aça ona baktı. ''Almanca, deli misin sen?'' dedi. Mişnov neredeyse bu hale gelecekti ama kendisini savunurcasına ''Lanet olsun, deli filan değilim ben'' dedi. ''Benim demek istediğim Almanca, nereden geldin be adam?'' Almancası yetmediği için lafını yarıda bıraktı. Ama kapısının içinde takırdamaya başlayan bir fikir başının etini yemeye devam etti. Bu düşünceyi denemek için bir yol bulmalıydı. Umutsuzca. Almanca: Şimdi hangi yıldayız? dedi. Bir olasılıkla Mishnof'un aklının başında olup olmadığını anlamaya çalışan yabancı adam, hangi yılda bulunduklarını sorması üzerine Mishnof'un deli olduğuna iyice karar verecekti. Ama Mishnof'un Almanca sorabileceği birkaç sorudan biriydi bu. Almanca olarak küfüre benzeyen bir şeyler mırıldandı bir iki. Sonra Almanca: Tabii ki 2364. Neden? Bundan sonraki Almanca sözcükleri anlaması Mişnov için olanaklı değildi ama istediği kadarını elde etmişti. Almanca sözcükleri doğru bir şekilde çevirecek olursa kendisine söylenen yıl 2364'tü. Yaklaşık 2000 yıl önceki tarihti bu. Böyle bir şey nasıl olabilirdi? Almanca, 2364 mü? Ya, ya diye dalga geçti adam. Almanca, Evet, evet. 2364 yıl başından beri böyle. Ama Berikinin sesindeki alaycılık giderek arttı. Almanca konuşan adam sözlerini sürdürdü. Hitlerden sonra 2364. Bunun yardımı olur mu? Hitlerden sonra. Minchov sevinçle ayırdı. Bunun yardımı olur. Arasına gezegence sözcükler serpiştirilmiş bölük pörçük bir Almanca ile devam etti. Tanrı aşkına, Tanrı aşkına. Bu yılın Hitler'den sonraki 2364 yılı olması durumu değiştiriyordu. Mishnoff, Almanca olarak umutsuzca açıklamaya koyuldu. Bir iki suratını asıp düşünceli bir hale aldı. Çenesini ovuşturmak ya da buna benzer bir hareket yapmak için eldivenli elini havaya kaldırdı ama eli yüzünü örten vizöre çarpıp çaresizce orada kaldı. Birdenbire Almanca, benim adım George Fallenby. Bu isim Mishnoff'a göre Anglo-Sakson kökenli olmalıydı. Ne var ki, Beriki'nin seslileri telaffuz edişi, Totonurk'ındanmış gibi bir izlenim veriyordu. Guten Tag, dedi Misnov şaşkın şaşkın. Almanca, "İyi günler, benim adım Alek Misnov. Sonra birdenbire isminin Slav kökenli olduğunu fark etti. Almanca, benimle gelin Bay Misnov, dedi Falenbi. İyi günler, benim adım Alek Misnov. Misnov gergin bir gülümsemeyle onu izledi. Ağzındaki mikrofona, her şey yolunda ching", dedi. Her şey yolunda. Dünyaya döndükleri zaman bölgeler bürosu başkanının karşısına dikildi Mişnov. Serviste yaşlanmış bir adamdı bu. Gri saçlarının her bir teli türlü türlü sorunlar görmüş ve onları çözümlemişti. Saçının dökülen her bir teli ise kötü bir olayın önlenmesini sağlamıştı. Gözleri hala parlak, ihtiyatlı bir adamdı. Dişleri takma değildi. İsmi Berk'ti. ''Demek Almanca konuşuyorlar.'' dedi. ''Ama sizin bildiğiniz Almanca...'' 2000 yıl öncesine ait. Doğru, dedi Mişnov. Ama Hemingway'in kullandığı İngilizce de 2000 yıllık. Ne var ki, gezegence dili, bu kitapların herkesçe okunabileceği kadar İngilizceye yakın. Hmm, peki bu Hitler kim? Eski zamanlardaki kabile reislerinden biri, Alman kabilesini 20. yüzyıldaki savaşlardan birine sürükledi. Atom çağının gerçek tarihinin başladığı sıralarda. Yıkımdan önce mi yani? ''Evet. O zamanlar bir dizi savaş vardı. Bu savaşları Anglo-Sakson ülkeler kazandı. Sanırım dünyada bu yüzden gezegence konuşuluyor. Eğer Hitler ve Almanları kazansaydı, dünyada Almanca mı konuşulacaktı? Falembi'nin dünyasında kazandılar efendim. Bu yüzden Almanca konuşuyorlar.'' ''Bunun için mi İsa'dan sonra yerine Hitler'den sonra sözünü kullanıyorlar?'' Evet. Ve sanırım Slav kabilelerinin savaşı kazandığı ve herkesin Rusça konuştuğu bir dünya da var. Bana öyle geliyor ki, dedi Berk, bunu önceden görebilmeliydik. Ve anladığım kadarıyla hiç kimse göremedi. Her şeyin ötesinde sonsuz sayıda meskun dünya var. Sınıfsız nüfus artışını, olasılıklar dünyasına genişleyerek çözmeye çalışan tek dünya yalnızca biz değiliz. Çok doğru, dedi Mişnov ciddi bir tavırla. Bana öyle geliyor ki bu konuda düşünecek olursanız bizim gibi davranan sayısız dünya olmalı. Bu yüzden bizim işgal ettiğimiz 300 milyar dünyada bizden başka oturanlar da bulunuyor olmalı. Rimbron'un gezegeninde durumun farkına varmamış olmamız tam bir rastlantı. Adamlar bizim ikametgahımızın topu topu bir mil dahiline inşaat yapmaya kalkışmışlardı. Bu durumu kontrol etmemiz gerek. Bütün dünyalarımızı kontrol etmemiz gerektiğini mi söylemek istiyorsunuz? Evet efendim. Başkalarının yaşadığı dünyalarda da bir takım yerleşme merkezleri kurmak zorundayız. Nasıl olsa hepimiz için yeteri kadar yer var. Ama diğerleriyle anlaşma yapmadan genişlemeye kalkışmak bir takım çatışmalar ve huzursuzluklar yaratabilir. Evet, dedi Berk, düşünceli bir halde. Sizinle aynı fikirdeyim. Clarence Rimbro, Berg'in yaşlı yüzüne kuşkuyla baktı. Emin misiniz? Kesinlikle, dedi büro başkanı. ''Son iki haftayı başka bir yerde geçirmek zorunda kaldığınız için çok üzgünüz.'' ''Üç hafta.'' ''Aa ha, evet, üç hafta. Ama bunu telafi edeceğiz.'' ''Gürültünün nedeni neymiş?'' ''Tamamen jeolojik efendim. İri bir kayanın dengesi bozulmuş, esen rüzgarlar dolayısıyla zaman zaman yamaca çarpıyormuş. Bu kayayı ortadan kaldırdık ve benzeri başka bir durumun meydana gelmemesi için gerekli önlemleri aldık.'' Rimbrough şapkasına dokunarak selam verdi. ''Teşekkür ederim, zahmet ettiniz.'' ''Teşekkür etmeniz gerekmez Bay Rimbro. ''Görevimiz?'' Rimbro'yu kapıya kadar geçirdiler. Rimbro sorununun sona erdirilmesinde tümüyle bir gözlemci kalmış olan Berk, Mishnop'a döndü. ''Almanlar her şeye karşın hoş adamlardı.'' dedi Berk. ''Öncelik hakkının bize ait olduğunu kabullenip gittiler. Anladığım kadarıyla boş dünyalara birden fazla yerleşme bölgeleri kuruyorlar. Her neyse, şimdi yeni bir projemiz var.'' Bütün dünyalarımızı göz 134'ten geçirip karşılaşabileceğimiz kişilerle benzeri anlaşmalar yapmak. Bütün bunlar çok gizli. Bir takım hazırlıklar yapmadan önce halka açıklamada bulunmalıyız. Ama şimdi seninle konuşmak istediğim şeyler bunlar değil. Öyle mi? dedi Mishnov. Olayların gidişatı onu pek hoşnut etmemişti. Kapasının içindeki şeytan kendisini hala rahatsız ediyordu. Berk, genç adama gülümsedi. Görüyorsun Mishnov, biz bürodakiler, gezegen hükümeti de tabi... Senin kıvrak zekanı, olayları kavrayış şeklini son derece takdir ediyoruz. Sen olmasaydın durum tehlikeli bir hal alabilirdi. Bu takdirimizi somut bir şekilde ifade edeceğiz. Teşekkür ederim efendim. Ama evvelce bir kez daha söylediğim gibi, herkesin ciddiye alması gereken bir şey bu. Nasıl yaptın bunu? Şey, biraz geriye gidelim. Meslektaşın Çingin söylediğine göre, daha önce, olasılık modellerimizle ilgili bir tehlikeyi işaret etmişsin. ''Ayrıca son derece korku içinde olduğun halde Almanlarla görüşmekte diretmişsin. Orada neyle karşılaşacağını biliyordun. Öyle değil mi? Nasıl yaptın bunu?'' ''Yo, hayır.'' dedi Mishnop şaşkın şaşkın. ''Bir şey bildiğim falan yoktu. Çok şaşırdım. Ben...'' birden bire kas katı kesildi. ''Neden şimdi olmasındı? Kendisine borçluydular. Dikkate alınması gereken bir adam olduğunu kanıtlamıştı.'' ''Bir şey var.'' dedi ciddi bir tavırla. ''Evet.'' Nasıl başlamalıydı insan? Güneş sisteminde yeryüzünden başka hiçbir yerde yaşam yok. Bu doğru, dedi Bay Berk, sevimli bir halde. Hesaplara göre de yıldızlar arası yolculuk etme olasılığı sonsuz derecede küçük kabul edilebilecek kadar küçük. Nereye varmak istiyorsun? Bu olasılıkta durum böyle. Ama güneş sisteminde başka yaşamların var olduğu olasılık modelleri de bulunmalı. Ya da... ''Diğer yıldız sistemlerinde oturanların yıldızlar arası yolculuklar yaptıkları olasılık modelleri.'' Berk suratını astı. ''Kuramsal olarak, evet, bu olasılıklardan birinde yeryüzü bu zeki yaratıklardan biri tarafından ziyaret edilebilir. Bu olasılık modeli bizim yerleşme merkezi kurmadığımız bir olasılık modeli olursa sorun yok. Bizimle herhangi bir ilişkileri olmaz. Ama bizim yaşadığımız bir olasılık modeline girerlerse bir takım üsler kurulabilir.'' ve rastlantı sonucu yerleşme merkezimizden birini bulabilirler. Neden bizimkileri? diye ısrarla sordu Berk. Örneğin neden Almanların yerleşme merkezlerini değil de bizimkileri? Çünkü biz her dünyaya bir tek yerleşim merkezi kuruyoruz. Almanlar böyle yapmıyorlar. Sanırım diğerleri de. Bizim gezegenlerimizden birine gelmeleri olasılığı yüksek ve dünya dışı yaratıklar bu gezegenlerimizden birine gelecek olurlarsa bir takım araştırmalar yapıp ''Son derece gelişmiş ve zengin bir dünya olan yeryüzüne ulaşmanın yolunu bulacaklardır.'' ''Işınlama yerini kapatırsak asla bulamazlar.'' dedi Berk. ''Işınlama yerinin varlığını bir kez öğrenirlerse kendi ışınlama yerlerini kurabilirler.'' dedi Mişnov. ''Uzayda yolculuk edebilecek yetenekte olan bir ırk bu işi yapabilir. Ondan sonra da yerleşme merkezimizdeki cihaza bakıp kendimize özgü olasılığımızı kolayca saplayabilirler.'' ''Bu durumda dünya dışı yaratıklara karşı tutumumuz ne olacak?'' Onlar alınanlara ya da diğer dünyalılara benzemezler. Psikolojileri ve tavırları bize yabancı olacaktır. Kendimizi koruyacak önlemler bile almıyoruz. Sürekli daha fazla dünya işgal ederek olasılıkları her gün artırıyoruz. Heyecandan sesi yükselmişti Mişnof'un. Saçma! Bütün bunlar saçma! diye bağırdı Berk. Zil çaldı, televizyonun ekranı aydınlandı ve Ching'in yüzü görüldü. Rahatsız ettiğim için özür dilerim ama, dedi Ching. ''Ne var?'' diye çıkıştı Berk. ''Burada bir adam var da ne yapacağımı bilemiyorum. Ya sarhoş ya deli. Evinin kuşatıldığını ve bir takım yaratıkların bahçe damından içeri baktığını söylüyor.'' ''Bir takım yaratıklar mı?'' diye bağırdı Mishnov. ''İri kırmızı damarları ve saç yerine garip antenleri bulunan üç gözlü mor yaratıklar. Ayrıca...'' Mishnovla Berk sözlerin gerisini duymadılar. Dehşet içinde birbirlerinin yüzüne bakıyorlardı. 損